Muazzez-i Müminler Peygamberler Salavatullahi Alâ Nebiyyine âleyhü Ecmâin Cenab-ı Hakk'ın Ziyadesiyle O'na dair muhabbetleri vardır. Onların sevgilerini başka bir mahlukun, insan günden, hiçbirinin sevgisine fiyas edemezsiniz. Onun için değil ki onlar allah Teala'nın yolunda, O'nun davasına Çeşitli belalara, minnetlere, sıkıntılara büçer olmuşlardır, matal olmuşlardır. Fakat bir defa olsun ahledip inlememişler, ayağını dertlerinden haberdar etmemişler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, nemrut tarafından ateşe atılırken, ateşin kendisini yakmayacağını bilmiyor. Belki birkaç saniye, belki birkaç dakika sonra bunu teslim edecek. O arasında İbrahim'in Aleyhisselam'ın sadece türleri vardı. Ama İbrahim Aleyhisselam ateşe giderken ya da, bu bela, bu sıkıntı senin dinini anlattım, yaşadın diye başıma geldi. Bu noktada içinde İbrahim'in bir şikayet yok, sıkıntı yok. Lütfun da hoş, Rahim da hoş, Allah'ım diyor. Kullay. ve selamet ol diye emrediyor. Yani yanından önce Hazreti İbrahim'in haberi yok. Yavrusu İsmail aleyhisselamı kesiyor dünyasında ölüyor. Fakat Ma'balada Ma'usayetale ya mümiy e inni ara fil manani ma Yavrusu a minha Kamil'in talebesi birkaç yıl önce vefat etmişti. Oğlu dedi ki babamı doktora götürüp getiriyorum. Bir defasında doktor sordu, kanser hastası olmuş. Amca şikayetiniz nedir deyince diye, babam gözleri gerildi, yüzünde bir haşin bir hal. <gülüyor> ve et iman ve innehum indene le mine nusnafein bil ahiyâ Hz. İbrahim, Musa Allah'a aleyhümesselam onlar o sevgileriyle Allah'ın seçilmiş kulları en hayırlı kulları oldular. O makama erince, peygamberler o noktaya ulaşınca artık onların oturmaları, kalp insanlar için. <gülüyor> cenab Hak mezdinde bir kıyas oldu. Bir ölücü oldu yani. Peygamber gibi yürürseniz, onun gibi konuşursanız, onun yaptıklarını yaparsanız her adımınız Allah'ın rızasını kazanacak. Bütün açılarıyla benzemiyor fakat arz edeyim. Küçük bir yavrumuz var. Konuşmayı henüz yeni öğreniyor. Bir takım <gülüyor> ifadeleri hatalı telaföz ediyor. Yani evet O ya itibar edeceksiniz. Bana uyunuz diyor. Luhbev kumullah. Allah sizi sevsin. Allah ailenizi, Allah cemiyetinizi, Allah toplumunuzu korusun. Millet olarak korunmanızın yolu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a uğra. Kardeşlerim, iki asırdır ailem-i haline baktığımız zaman bazıları ve nasıl yaptılar onlara uyma, itibar etme yarışı içerisine evlerimiz, siyasetlerimiz, okullarımız, dünyamız onların dünyaları gibi şekillendi. Acaba bu bizim geleceğimize sayıladık olur mu diye bunu düşünmeden yapıyoruz. <gülüyor> İngiliz bir ahire diyor ki bana ekşi mayhoş portakallar getirdiler, farklı bir cins. götürdüğüm çocuklarıma eşime verdim, hiçbiri yiyemedim. Epey de var söyledim. İngilizler bu portakalları çok severler. Bir tane bırakmadılar ekşi olmasına rağmen hepsini yediler bitirdiler. Yani batılılar nasıl giyindiler, nasıl konuştular Nokta var ki orası cehennem vadisidir. Orası dalalet vadisidir. Zaman zaman Karadeniz'den konferanslardan gelirken iki olur, üç olur oradan geçerim. Bir kafasına geliyorum, yolun üzerinde bir kütle. Dedim ki yanındaki şoför kardeşime, orada bir hayvan tesidi var, yanımdan dikkatli geçelim. Geldim baktım ki bir sarhoş yolun üzerinde, emniyet şehrinde yatıyor. Indim orada, arkadaşları geldiler, kaldırdı, altı götürdüler. Zaman zaman o Cehennem Vadisi'nden buraya doğru gelirken yolun üzerinde S yapan arabalar görürüm, emniyete haber verelim ama maalesef onlar geçer giderler buradan, huzurlar olmaz çoğu defa. Cehennem Vadisi'ne döndü. Neden? Onları taklit ettiler. those who you say say. Bizim çocuklarımız da sarhoş, ayyaş bir hamle yollara dökülecekler. O halde onlara değil Hz. Muhammed Aleyhisselam'a itibar ediniz. İşte ve işte ittifanın sonucu felaket bir durum var yüz yüzeyir. Ama eğer o yaşlar Allah Resulüne iman etseler, oturmalarında, yürümelerinde, kalkmalarında ona teslim olsalar, Akşam hava kararınca gün batımıyla Ellerine çocukları için nevanelerini alacak Kabularını çalacak, selam verecekler içeriye gülecekler Yavrularıyla sofraya oturacaklar, Besmele diyecekler Sonunda Allah'a hamd edecekler Yaskı'yı cevap çıkacaklar. Kardeşleri hangi, şey, hangi hayat daha güzel? Onları taklit eden bir topluluğun <gülüyor> var. Hazreti Muhammed'e uyanlar, Hazreti Ömer adıyallahu anh Allah Resulünden önce Mekke'de babalarının devletini güden bir çoban o kadar. O çobanı hiçbir siyasal bilgiler fakültesinin geliştiremediği bir devlet haline de getiren Hazreti Muhammed Aleyhisselam eğer ona itibar eder, uyarsanız Allah evinizi, Allah cemiyetinizi Allah'a razı ve Celle İslam'ı koruyacak.